Macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıra dışı sohbetler edecekler. Blue hard harcaya uzanan özgün müzikler de kaçış rotanızın playlist'i olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç paraşütü, dağcılık, sirk, kayak, mezja, triatlon, kaykay, dağlama, mountain bike. Of! Aman evladım, boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. Dikkat. Annemizi beraber dinliyoruz. Drop me the gap they tell me you've touched the face of God at the sound of Yo coğrafikadan selamlar. Saygıdeğer dinleyen, bir kez daha günlerden cumartesi, saatlerden 1400 oldu ve Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programı Radyo Coğrafika FM'de karşınızda efem. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Aslında siz hoş geldiniz. Ya heytimiz hoş geldik. Galiba çünkü geçen hafta hatırladığım kadar hiç kimse yoktu burada hafta, Bu hafta yerler esiyordu, rüzgarlar esiyordu. Ma aile karşınızdayız oh, efendim. Oh güzeliz. Ee, bir tarafımda gene sevgili dostum Cem Sarıoğlu. Selamlar. Diğer tarafta da sevgili e, haber editörümüz e, Bilgo e, Emrinize amadayız. Merhabalar. Efendim geçen hafta ile ilgili e, Twitter'dan resmi Twitter hesabımızdan bir özür yayınladık saygı derdinden lakin şu anda Yüz yüze de bakıyorken tekrar özürlerimizi sunarız ve kabulünüzü kabulünü e, rica ederiz efendim. E, yolda kaldık yani çok yolda Aynen. olan e, çok da yolda kalır e, biliyorsunuz. E, Kaçınılmaz bir, son. <gülüyor> bir James Sarıoğlu ve ben İstanbul e, sınırlarından içeri giremeyince yetişemeyince Aynen. efendim e, bir band kayıtta ne yazık ki e, o arada size sunamaz halde olduğumuz için affınıza sığındık umarız telafi etme şansımız olacaktır. Evet. Peki neredediniz Kaan Bey siz nerelerde kaldınız? Ve ee, ben güneye gide kalmıştım. Siz nerede kalmıştınız? E, ben e, makina dairesindeydim hocam gene. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lokomotifçiye mi başladınız kameraya atıyorsunuz? <gülüyor> Yok ne yapıyorsunuz? E, size ufaktan e, hani Eda Elif Tibet'in konuk olduğu programda da bahsettiğimiz üzere biz gene radyo coğrafikalılığımızı yaptık ve efendim emektar bir yelkenliği adam edip Ege sularına Akdeniz sularına indirme bir dakika, bir dakika. burada şimdi çok fena pas aldım golü atmak üzere bu e, yelkenli dediniz makine daha dediniz olmadı şimdi nasıl oluyor bu iş e, e hocam yelkenli de ufadık bir fındık kadar da bir motor bir motor var, var. Tabii. Hmm. motor bu arada ünlü bir dizel e, mark, markasının Re reklam olmasını söylemeyelim ee, baya meşhur bir dizel markasının ilk icat ettiği <gülüyor> dizel motor <gülüyor> sene kaç? olabilir 1976 Aven Road falan. Mı? 1976 yan var. Yan var. 1976 evet. yan var. Yani öyle ki e, ilgili servisi aradığımda öyle bir motorun kendileri tarafından üretilmediği <gülüyor> bilgileri dahilinde olmadığı falan gibi e, şeylerle karşılaştım diyorum ki. Müzeye başla bence <gülüyor> vallahi. başlayacağız. Adam edeceğiz. Çalıştıracağız hmm. şu an motoru bu. E, ciğeri yani teknenin. Ya yani diyorum ki motorun karşısında duruyorum şu an. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok diyorlar yani. İnanmıyorlar falan. Ya şey tabii çok Motor kaç modelmiş onu biliyor musun? 1976 o da, model. O da aynı model, model yani internet sağ olsun tabii böyle hmm. bizim gibi nerdler için aynen e, nerdlüğümüze nerdlük katan evet, bir ortam hakikaten bilgi, bilgi kaynağı araştırdım e, bu Kuzey Avrupa'da hı hı. E, efendim Hollandalı, Danimarkalı, İsveçli e, denizci dedelerin hı hı. böyle denizci ağır abilerin e, övdüğü ölmez olarak nitelidi. Bir motormuş. Ama tabii biz Türkiye'de ustalara falan... Başardık diyorsun, falan... öldürmeyi. <gülüyor> Gösterdiğimizde bu ne abi? Bundan adam olmaz bilmem Dizel ne gibi. peki? Dizel, moralimizi bozucu peki şeyler Dizel. Müsaitler... Dedeler ne zaman demiş bu ölmez diye? Ya şöyle... Ya tabii... 85'te falan? Yok, hayır. Ee, ben <gülüyor> Google'ın çeviri hizmetini kullanarak bir takım e... Şahane Kuze... çevirlerden Avrupa ya. dillerini otomatik olarak çevirterek bazı forumlara daldım. Yani saatlerimi hmm. harcadım bu forumlarda. Ya Bunlar işte İsveççe, Hollanda'ca, evet. <gülüyor> Kuzeydeki bir takım garip Viking dillerine kadar da varsa onlarla yapılan yazışmalar. Yani şunu diyorlar bu motor için. Ee, nasıl çevireyim onu? Canavar diye çevireyim. Bu canavar çalışır, çalışır, çalışır. çalışır. Asla bilmez. Yani diyorlar. Seninki çalışıyor mu şu anda? Çalışıyor. Hı, peki U sorun Ufa. neydi? Sen niye dönemedin? Çünkü Aa, ben en son konuştuğumda oradan buraya dönecektin. Motorla, hatta şey motor demişim, düzeltiyorum. Ee, ...tekneyle dönecektin... ...en son geçen haftaki plan buydu... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...şimdi hocam laf lafı açıyor tabi... ...her sorunun aslında e, böyle bir... ...25 santimlik cevapları var... ...olsunuz da evet. hızlı... ...şöyle e, ya 76 model bir deniz aracı ile uğraştığınız Hı -hı. için... ...Murphy her zaman yanı başınızda oturuyor... ...kesinlikle... ...yani çok basit bir periyodik bakım işi... ...yani Hı -hı. nedir... E, ...siz otomobiliniz ya da motosikletinize Yağını ne değiştir. ...yağını değiştirirsiniz değil mi... ...yağ fitresini, Hı -hı. hava fitresini değiştirirsiniz... E, 10 yıldır dokunulmayan bir şeyler olduğu için Oo, evet. orada ve zaten 40 yaşında bir makina ile uğraştığınız için hı hı. E bu makinanın içinden kanallardan da deniz suyu geçti geçti e işin doğası gereği deniz suyu bulaştığı yeri biraz korozyon, korozyon korozyona oluyor. müsait bir ortam yaratıyor basit bir vida'yı çözmeniz sökmeniz 10 dakika e, Bazen daha uzun sürüyor. Onu söktüğünüzde, onun yivi dişleri sorun yaşıyor ve haydi, hadi bakalım oraya bir diş açıyorsunuz. Hmm. Siz beceremiyorsunuz. Biri geliyor. Parçayı söküyorsunuz, sanayiye götürüyorsunuz. E bilmediğimiz memleketteyiz Marmaris. Ya doğru. Yani. E, ondan sonra şu dur derken hocam bir saat oluyor, iki saat iki saat oluyor, yarım gün. Aynen. Yarım gün oluyor, üç gün. Ama şu anda Marmaris'teki sanayiyi de tanıyoruz herhalde e, artık. Ya bizim evet kaderimizde böyle bir şey <gülüyor> motosikletçilikten de kaynaklı. Şey. de tanıyoruz. Bir şekilde memleketin güzide sanayileri, <gülüyor> Kars, Van, Diyarbakır, Çanakkale, yani hemen hemen hepsine bulaşmışlığımız var. Telefon rehberimiz çok şükür kalabalık. Süper. Peki devamı ne oldu diye birazdan soracağız. Sor. Ee, birazdan soracağım. Şimdi bir şarkı <gülüyor> arası. Bu parça çok sevilen bir parça. Ne zaman bu Geografika'da çalsam hep çok iyi çok iyi yorum diye bize şeyler geliyor. Yorumlar geliyor. Yani parça çok iyi bir yorum çünkü aslında kendi bestelidir. House of the Rising sanıç alacağız ama White Buffalo. O, e, versiyonu. Benim çok sevdiğim çok daudi bir ses. E, hani bugüne de, hafif de karanlık da puslu da bir gün. Bugünün moduna uyacak bir parça başladı bile fonda. The ruin of many a If I listen to my mama Lord, I'd be home today But I was young and foolish Handsome, rash To raise. 94.5 prosu cumartesi oldu saat 14 oldu eviz mikrofon başındayız sevgili Aybudak sevgili. Diğer Bil ay da? Evet, Bilgi Ege ve bendeniz Sarıoğlu. Mikrofon başındayız saat 16'ya kadar. Telefonumuz susmuyor. E, 20 dakikadır çalıyor. Ama bize hani hakikaten sağlıklı olarak ulaşmak istiyorsanız... ...Twitter adresimizi hatırlatalım. At ya da at Türkçe yazıp, Türkçe okuyup, Türkçe mesajınızı gönderiyorsunuz. <gülüyor> Böyle hani set ettim, çek ettim gibi şeyler yapmazsanız... ...daha mutlu ve mesut oluruz tabii. Neden konuşuyoruz? Kaan'ın Radio Geografika e, teknesinden konuşuyoruz... Bir tekne e, restorasyon Kay işi diyeceğim. Kayık diyoruz biz buna kayık olarak. mı ben ka tekne yani diyorum şey olmaya hani abartmaya gerek yok çünkü Tekka. şöyle hani tekne ya da yelkenli deyince böyle millet vay falan oluyor ya bir kere onun olmasını istemiyoruz. Yok burası radyo geografik öyle olmuyorlardı artık <gülüyor> iki senedir yaklaşık nelerle uğraştığımız herkes biliyor. Evet söküp takma işleriyle uğraştığımız için yani istiyorsanız biraz mevzuyu başa alıp yani şimdi konuyla ilgili bunun... soracağım şeyler ha, var hakikaten yani hani. Düşünüldüğü kadar korkunç paralara falan gerek kadar. Olmadı ama biraz meraklı ve becerikli olmak gerektiği aynen. gibi bir şeyle girebiliriz. Aynen evet. aynen ee, bunu hani cevaplamaya hazırsan de birkaç soru var çünkü aklımda zaten soracaktım. Bece becerebilirsin hocam tabi. Tabi olursa ne güzel ee, hani e, sorular da gelecektir muhtemelen teknecilikle ilgili. Peki bu hani geografika programı sayesinde buradaki yelken programından sonra mı böyle bir fikir gelişti Kağancım? Nereden yoksa akıllarda Yalan... zaten var mı? Ben senin elinde bir süredir çünkü denizcilikle ilgili ciddi bir arşiv görüyorum her bu hafta her bir hafta buraya geldiğinde elinde denizcilikle ilgili başka e, ciddi güzel dokümanlar görüyorum kitaplar görüyorum. Ya radyo coğrafika e, hani hep Eee konuşurken de diyoruz ya benim hayatımda program yapımcısı olarak vallahi bayağı bir şey değiştirdi. Değişti aynen. Hepimizin ee, yani çünkü buraya gelen her konuk bir e, şey katıyor, bir diyoruz. şeyler bırakarak gidiyor. Ee, ya onun dışında tabii bizi çok etkileyen konuklarımız e, Yelken hocası yani Mert Toraman ve Hı -hı. biliyorsunuz gezgin yelkenci Dilek Ergül oldu. Hı -hı. E zaten bizim içimizde bir, bir şekilde bir deniz aşkı, seyahat aşkı, yolda evet. olmaklık sürekli olduğu için hani kafamızı meşgul eden bir şeydi bizim coğrafikalılar hı hı. olarak. Yahu bu deniz işi nasıl olur, yelken işi bu yaştan sonra olur mu falan derken ufak tefek yelken hı hı. tecrübemizi bir taraftan arttırmaya çalıştık. Bunları yaptık. Hı hı. Yani son bir yılımızı biraz yelken konusunda pratik ve teorik bilgileri arttırarak. Peki, Geçirdik. peki hani ben şimdi kendimi saygı değer dinleyen yerine koyuyorum. Sana birkaç bir şey soracağım burada ciddi şekilde. Ee, ben de dinledim coğrafikiyi ya da bu konuya ilgim olduğunu keşfettim. İnsanlık bu daha geç keşfetmiş olabilirim. Ee, ama böyle. Vallahi bizim de 40'a doğru işte 40'tan sonra evet. diyecektim az daha. 40'a merdiven dayadık öyle öyle dank. Olabiliyor etti yani. böyle şey. Ama hani şimdi bu merakı da yüz binlerce euro ayırmak istemiyorum açıkçası. Yok zaten yüz binlerce yorum. Çünkü tekne dediğin zaman insanların gözünde böyle e, çeşme sahiline yanaşan o inanılmaz görkemli yatlar falan geliyor. Burada konuştuğumuz mevzu öyle bir şey değil. Burada konuştuğumuz... Kayık. E, kayık tabii. Yani sandala bir şey yapmıyorsun. Kürek çekmiyorsun yani. ama ciddi şekilde yol alabiliyorsun ama bu yol deniz üzerinde yol alabiliyorsun. Seyahat edebiliyorsun. E, çeşitli yerleri demirleyebiliyorsun. Kimsenin kolay kolay ulaşamayacağı karadan. Ama bunu yapmak için de anormal mal paralar harcamıyorsun. Mevzu bu değil mi? Ya evet, e, mevzu bu. Ya biraz istersen külliyatından bahsedebiliriz. Ha, Çünkü Bizim e, denizcilik tecrübemiz denizde yaşadıklarımız ya da teknede yaşadıklarımızın ötesinde biraz öncelikle okuduklarımızdan bahsetme seviyesinde Aha, olduğu aynen. için. Ama burada yani gerçekten çok değerli geçtiğimiz hafta da bahsettik biliyorsunuz. Hani çağdaş Türkiye'nin Piri Reisi Turgut Reis'i Hı -hı. Barbaros'u diyebileceğiniz bir ismi kaybettik. Kaybettik evet. Ee, birkaç hafta oldu. Sadun Boro, hı hı. Sadun Boro'nun yani sadece denizcilik yapmak isteyecek ya da erken yapmak isteyecek kişilerin değil maceralı tutkulu bir şekilde hı hı. seyahat özlemiyle yanıp tutuşan farklı bir şeyler yapmak isteyen kişilerin bu okumasını ben şiddetle öneriyorum. Eğer yani Sadun Boro kitaplarından herhangi birini okumadı iseniz bence en hızlı ...okunacak çünkü Deli Fişek Zamanları... Hmm. ...Sahdun Boru'nun gençliğinde... ...yaptığı şeyler bir hayalin peşinde... ...kitabıyla başlamanızı önerebilirim... ...mesela... Hmm. Ee, ...onun dışında zaten... E, ...Pupayarken en baba, en bilinen... Hmm. eserlerinden evet. biri... Ee, ...bu ikisi bizim kitaplığımızda... ...yer alıyor, hmm. aslında hikayede çok komik... ...geçtiğimiz doğum gününde... ...kız arkadaşım bana Sadun Boru'dan... ...Vira Demir'i hmm. hediye aldı... ...Vira Demir, uzatmadan şöyle diyeyim... ...Vira Demir... Tüm Karadeniz ve tüm Ege ve Akdeniz kıyılarını liman liman her hmm. balıkçı barına, her koy ve her marinayı rahmetlinin ele aldığı denizcilerin rehber kitap hmm. olarak niteledikleri pilot kitap olarak niteledikleri kitaplardan müthiş, evet. müthiş bir eser çok da böyle ağır, büyük ağır. bir eser e şimdi bana bu hediye gelince e ben şunu dedim e bu, bu hediyenin bir eksiği var yani... devamındaki kayık tekrar. <gülüyor> <Kayıksız olmak gülüyor> yani Evet çünkü o, ya, ot da. oturup satır satır okuyabileceğiniz bir kitap değil yolda okuyacağız evet. kitap. Biz bu eski derken ee, yani bir yani, e, plan yapmak için Hı -hı. okuyacağınız bir kitap. Biz tabi iyice ciddiye bindi bu hediyeyi de aldıktan sonra ben Hı -hı. E, nasıl biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıp kendimize göre bir tekne e, bakarız, bulabiliriz. Evet, bulabiliriz bir mevzu. Yola çıktık kitabın devamında bir kitaplık ve o kitaplıkta o teknenin içinde şimdi böyle bir Aha, güzel. Biz de böyle bir hayalin peşine çıktık ve 1974 Model, hı hı. E, Bu teknenin hikayesi burada e, hı hı. başladı. Peki tekneyi e, herkesin bildiği bu ikinci el e, her alanda ürün satan bir internet sitesi var. Oradan mı buldun? Nasıl yaptın? Ya hocam her sorununda gerçekten 30-40 santimlik cevabı oluyor ama hayır diyeceğim kısaca. Tamam. Hep benim yelken dostlarım, buldun, denizci nasıl dostlarım hep şöyle bir şeyden bahsederdi. E, hiçbir zaman bu internet sitelerinde ilana çıkmayan ve senin e, yeterince istersen... Yani, olabileceğin bir takım tekneler var çünkü şöyle mitler hep ben duyuyorum ee, işte yani Avrupa'da bile 30 40 bin 50 bin euroya satılan teknelerin Hı -hı. bizim aşağılarda güneylerde bir koylarda yaşlı bir İngiliz yaşlı bir Hollandalı Hı -hı. artık yani elden yelken, evet yelken daha fazla yapamayacak ama bunu o anılarının değerini bilecek o, Hı -hı. o biraz otomobil gibi aslında e evet yani o, o o teknenin değerini bilecek bir gence Hı -hı. bazı durumlarda 1 dolara, ne diyorsun? Yanlış duymadınızlar derdim. <gülüyor> bir ya bu bir satış değil tabi, bu Hediye. sembolik bir evet. şey, bu bir, Sen, devir, bu bir devir teslim töreni. Anen öyle. Yani diyor ki bu deniz kurdu. Ben artık tamam yapacağımı yaptım, Hı -hı. dünyayı gezdim, ee, burada da artık emekliyim. Benim ağrıyor. dizlerim ağrıyor. Yani bu şekilde zorluyor. Kare basacağım sana artık. emanet ediyorum böyle aynen. bir ke. Şimdi bizimkisi böyle bir şey olmadı, ama çok çok uzun süredir satın alınmayan e, satılamayan e, bir teknenin haberi e, bize kaptanlık yapan transfer kaptanlığı Hı -hı. yapan yani satın alınan tekneleri A noktasından B, B noktasına, noktasına götürme ha? işiyle evet. uğraşan bir kaptan arkadaşım bık diye bir gün Whatsapp'tan mesaj geldi Hı -hı. ya dedi bak tam anlattığın gibi bir tekne duruyor burada üstünde işte sahibinden satılık for sale from the owner yazıyor Hı -hı. ve bir Rus ismi bir e-mail e sadece bu kadar abi elimizde böyle bir fotoğraf var zoom in yaptık Gecenin köründe geldi fotoğraf bana Gece 12'de bir mail attım e, ve 12.5 12.5'e cevap geldi. Oh, Olay bunlar ibaret. Çok ilginç. Peki devamına <gülüyor> geleceğiz biraz sonra. Şimdi ise biraz önce White Buffalo dinledik. Şimdi ise Five Finger Death Punch dinleyeceğiz. Yine bir eskiler e, yorumu gelecek. Bu sefer Bad Company yorumlayacaklar. E, ardından buradayız bir yere ayrılmayın. Denize yavaştan açılacağız. Tekneyi bulduk gibi sanki. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Peki de parayı buluyoruz şimdi bir, evet, de bir hikaye var. Bir de o var. <gülüyor> bir yere ayrılmazsın. Evet bu yolun daha henüz başındayız. <gülüyor> A company, always on the run. A destiny, oh it's the rising sun. They come on. Radyo efendim Radyo Geografika dediysek hiç panik yapmayın 94.5 Rock FM'desiniz ee, nasıl yapılır da e, böyle bir eski tekne toparlanır e, bir yelkenli e, sahibi olunur gibi bir muhabbet e, sürdürüyorduk ki e, üçümüzün de burada yayına gelirken ee, önlerinden e, geçtiği bir protestocu gruptan e, size e, bahsetmemiz gerektiğini evet, fark ettik. Altınrizade'de çünkü... gerçekleşen evet. bir protestonun içinden geçtik e, radyo geografikaya gelirken. Baba sloganlar var, evet. akılda kalıcı sloganlar Komik, var. güzel şey Mesela var. çok basit bir şekilde mevzuyu özetleyen bir slogan bence ölüler altın takmaz. Aynen. Çok net değil mi? Saygı evet. derdin yani. Ölüler altın vardı. takmaz. Altına da üstüne de dokunma. Artvin. Evet, <gülüyor> evet. O da güzel. Bir de bir de bir de Al altın bulunur, Artvin bulunmaz. O da güzel evet bravo. Çok sıkı sloganlar bunlar. Ee, burada Kısıklı caddesinde merkezi olan ve genellikle adı bu tip maden arama e, faaliyetleri pek e, doğal detayları çok da Plana almadan. E, yani sen çatır, çok naziksin. Çutur. Hani ben daha dümdüzün söyleyeyim. <gülüyor> yani Doğa katliamıyla beraber anılan çok büyük bir holding. Bu Ama enerji onun, ve onun önünde bir evet. şu anda e, Artvin. E, ile ilgili bir protesta gösterisi var. var. Ve bunun bir hashtag'i bir etiketi de var. Bunu da hatırlatalım isterseniz arkadaşlar. Takip etmek isteyenler e, Twitter'dan takip edebilir. E, madene hayır e, hashtag'lerden bir tanesi. E, bunu kullanabilirsiniz. Biz de zaten e, kendi Twitter e, hesabımızdan radyo, geografikadan bizi takip ederseniz mevzuyla ilgili tweetleri sizlere iletiyor olacağız. Bu arada tabii bu, bu kampanya ile beraber e, bir de Samsung Artvin'e kadar tüm yaylaları e, bir dağ yolu ile yani jiplerin geçebileceği bir dağ yolu ile birleştirmeyi hedefleyen bir, e, bir yeşil yol projesi var. Dağ yolu dediysek tabii onu biraz ayrıntılandıracak olursak 2600 kilometrelik 7 metre genişliğinde bir otoyolumsu evet. bahsediyoruz evet. aslında. Ya bu arada şöyle bir detay versin radyo geografika bu yeni bir fikir değil saygı değerli dinleyen. Evet. Yani bu, bu turizm master planı ...nereden baksanız on... E, yıllık bir süre içerisinde yapılacağı bilinen bir şey. Lakin e, bu aralar e, gündeme geldi. E, faaliyetlere geçtiği hı hı. için. E, Oysa ki bu 10 yıldır falan büyük bir gururla turizm patlaması yaşatacağı e, fikriyle sunulmaya çalışan bir fikir. E, yani kuşkusuz turist getirecektir. Lakin gelen turistin e, bölgede bırakacağı bir organik maliyet ya da ekolojik maliyet olarak nitelendirilebilecek bir şey var. Çünkü o, o yüksek... E, daha bölgelerine bırakılabilecek herhangi bir çöpün geri dönüşüm maliyeti e, ya da o çöpün aşağı indirilme maliyeti Anlayacak aslında mi? hiçbir şekilde düşünmeden tasarlanabiliyor. Bir de o yolun de hem de şöyle bir şey var yolun üretim sürecindeki e, çevre katliamının yanı sıra enerji harcanması ve dediğin gibi ondan sonra yolun e, hayata geçtikten sonraki e, kirleri temizlenecek mi temizlenmeyecek mi oralar hani ondan da ben çok emin de değilim Türkiye'de hani bir kez yapıyorsun sonra bırakıyorsun ya kendi haline atıl evet. bir şekilde hani yani ben ondan da, o yüzden bence de e, bir de şöyle bir şey var Kaan hani Gelmeyi versinler diyeceğim ya da bu haline geliversinler geleceklerse de hani yani, bu, e, o aynen şey, öyle o turistik o, değerinin farkında mm, olmamakla arkadaşlar şöyle öyle. bir durum var hep bir yol tartışması vardır hani yol istiyoruz yol istemiyoruz gibi bir tartışma vardır lakin Anadolu'nun pek çok yerinde hani görev yapma fırsatımız olduğu için Hı -hı. fotoğraf ya da belgesel çekimlerinde şöyle bir şey olduğunu biz oturduğumuz yerden yol meselesine baktığımızda şunu göz edebiliyoruz İstanbul'dan biliyorum ne söyleyeceğim orada yaşayan insan Evet, ekonomik evet. durumları ilgili. Bir sorun yani bir ulaşma problemi, sağlık hizmetlerine ulaşmayla ilgili bir takım temel ihtiyaçlarda var. O başka var. bir şey ama. Şimdi ama e, hani bir tek milletvekilinin bile bisikletle meclise gitmediği, evet. hiçbir belediye başkanının koşarak işine gitmediği bir toplumda yaşadığımız Aynen. için ortaya çıkan turistik projelerde sürekli bir makina'nın motorun çalışması, arabaların bir yere gitmesi, Aynen otobüslerin öyle. bir yere gitmesi şeklinde. E, şey, yani neden şöyle bir proje şekillenmiyor? 2500 kilometrelik Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın en büyük trekking parkourunu kurabi. Evet. Samsun'dan Artvin'e kadar onlarca rota ki Skylife'da yıllar daha önce şöyle bir yazı yazmak Benim geleceğim kaldık. şey de buydu zaten. Ee, Karadeniz'in pek çok yerinde yani eminim Samsun'dan Artvin'e kadar uzanan coğrafyada bizim bilmediğimiz ben Rize'dekileri biliyorum. Hı hı. Ee, Rize'de yola kurban edilen e, yani 500 yıla varan geçmişi temsil ettiği söylenen taş Taş, elle yapılmış taş yollar var. Hı -hı, hani evet. Katmandu'da, Nepal'de, evet, evet, e, Tibet'te falan dağ yolları var. Ya, onların aynıları var şu anda. Evet. Ve bunlar taş parke döşenmiş yollar. Ee, yani... Pokut Yaylası ve Hazindak arasındaki bu e, taş parke yol hı hı. yıllar yıllar önce vallahi Skylife'da e, aratırsanız bu hı hı. yazımızı şu içim kan ağlayarak şu satırlarla yazmıştım bu yazımı. Bu sene geldiğiniz geldiniz bu taş yoldan yürüyebileceksiniz. Gelecek yıl ne yazık ki buradan ancak arabanızla geçebileceksiniz yazdık. E, ve bu oldu ne yazık ki. Yani mahkeme kararına rağmen gece gizli gizli dozerler çalıştırılarak zaten, evet. kimin yaptığı da Biliniyor ama bilinmiyor. bilinmiyor evet. ee, ve bu yollar açıldı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Hazindak yaylası Karadeniz'de pek çok yayla kendi mimari unsuruyla ön plandadır. Evet. Yani çünkü oradaki doğal kaynaklar o bölgenin göre doğal o kaynak, insanların yaptığı evet o, o mimari özellikleri çünkü, evet. taşır. Atıyorum pokut ve sal yaylaları ahşap özellikleriyle ve sadece zemin kısımları taş evet. özellikleriyle ön plana çıkarken Hazindak yaylası. Taş evleriyle ön plana çıkar. Hı hı. Çünkü Hazindag'a giden yolda taşla Taş döşenmiştir. Aynen. Bir küçük ee... reklamımız var Kancir Hemen geri döneceğiz sana. Tamam pekala. Tamam <gülüyor> Kısa bir reklamdan sonra evet. tekrar şey, sendeyiz. Şeyden bahsediyorduk bak bu ufacık yol bu arada yani yürünerek yarım saatte falan gidebildiğin bir yol bu. Hı -hı. Kilometre olarak hı -hı. şu anda kayıtlarım yanımda olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Hı -hı. Bu ufacık yolun bu kaçak yapılan yolun ne ne mali olduğunu bu yaylalarda evet. anlatmak istiyordum. Ee, Valla kat sayısı sanırım beşi falan buluyor. O güzelim sadece taş evlerde e, yaşanılan o yaylada ki bu da turistik değer olarak kullanılabilir. Hı hı kimse insanları o taş evlerde yaşamaya falan mahkum ediyor gibi bir görüntü de sergilenmesin. Beş katlı bir otel inşaatı yapılıyor evet hemen. Işte. Ben de söylemeye yani, çalıştığım şey bu da aslında. Hani yola bir taraftan hayır diyemiyorsun ihtiyaç var ya da var gibi gösteriliyor. Bir taraftan yol geldiği zaman da e, denetleme ve e, yani yasalardaki açıklar ve denetleme problemleri sebebiyle evet. e, şey oluyor şimdi düşün sen o yayla inşa edilmiş o oteli yıksan ne olacak ki? E bu yani. sefer yıkınca moloz kirliliği ve molozun transferi gibi sorunları okuyor, çıkacak vesaire vesaire. Yani inşa edilmesini engelleyebiliyor olman lazım gibi geliyor. Ya da, ya da şöyle yapabilirsin. Hani bak benzer bir tabiat benzer bir habitat olduğu için şimdi bu, bu örneğe vereceğim. İsviçre İsviçre Alplerinde de benzer yaylalar var ve hakikaten güzellik olarak Karadeniz bölgemiz çok kafa, benziyor. Çok benziyor yani, ve kafa e, kafaya. Hatta ben Karadeniz Karadeniz bölgemizi daha çok beğeniyorum. Yani Rüzede ve Artvin'de çektiğimiz fotoğraflara bakıp İsviçre zannedebilirsiniz. Zannedebilirsiniz. Yani evet. Rahatlıkla. Ben orada çok ciddi bir vakit geçirdim İsviçre alplerinde 2000'lerin başında. 3 ay falan orada kaldım kampta. Ve gittiğim zaman hakkında hiç bozulmamış olduğunu ya da bozulduğunu fark etmediğimi gördüm. Çünkü o zamanlar da yine doğa sporlarla ilgili ve bunu araştırdım. Nasıl yani nasıl bu bu habitat nasıl kendi ve çok fazla turist var bu arada. Yani bizim Karadeniz bölgemizin herhalde bir 10 mis Turist kaldırıyordur ama e, yaparken bozmadan olanın yanına yapma felsefesiyle çalışıyor Yani birazcık bu e, sosyal devlet olmakta da ilgisi olan bir şey. Elindeki değeri biliyor. Orayı turiste kazandıracak. Ya ben İstanbul çocuğuyum ve alpleri e bir anda gidiyorum bilmem kaç bin kilometreden geliyorum oraya ama zaten gitmemin sebebi de o yok etmeden var olanın yanına bir şeyler yapıyorlar yani bir şeyi yok edip dümdüz edip ondan sonra sıfırdan alakasız bir e, mimariyle işe girişmiyorlar işte bence birazcık hani bu işlere girişeceksek eğer hani turizme vesaire açacaksak e, biraz daha bu işlerin piri olan coğrafyaların e, örneği alınabilir diye düşünüyorum çok Tabii kafaya göre iş yapmaktan zaten ziyade. ekolojik değerlendirme yetmesi şey yapılmamış bu yapılmamış zaten burada şikayetler de onlar, tabii. evet. E, ve bir tane daha ben bilgi vereyim bununla Lütfen. ilgili. Lütfen. 350 ork e, haberdarsınızdır herhalde. Hı hı. E, onun bir raporuna göre toprak ve suyun ilişkisini kesiyor bu yeşil York projesi ve e, sel riskini arttırıyor. Arttırıyor tabii. Benzer öyle bir biliyorum. şey bu. Karadeniz otoyolu için söylemişlerdi. Hani deniz kenarından geçen otoyolu yaptılar ya biliyorsun. Eskiden orası öyle otoyol değildi. O öncesini de ben biliyorum çünkü. Şunu söyler. Karadeniz haşin bir denizdir. Hani canını sıkmayla fazla gelmez sen hepimizden daha iyi bilirsin. Hiç kimse tınmadı bu otoyolu yaparken. Her sene bilmem kaç kilometresi denize denize evet, denize evet. denize. Yani demek ki onu bilen, orayı yaşayan, onu e, hazmetmiş bir takım e, insanlar bunu art niyetli söylemiyorlar. Bildikleri için söylüyorlar. Ama işte ona çok benzer bir şey Esenboğa Havalimanı içinde söylenmişti. Şu hmm. an kışın olaylar yaşanıyor. yaşanıyor Uçaklar evet. inemiyor falan. Aynen doğru. <gülüyor> Göz gözü görmez burada demişler. Köylülere inanmamış yapanlar. Öyle yani. Evet ya, bilene e, inanmak lazım. Aslında şöyle arkadaşlar kadim bilgi ile e, hurafeyi ayıran çok net bir çizgi var. Evet. Bu çizgide bilim. Bilimin koyduğu standartlar. Aynen. Yani bunlardan herhangi biri bu sacayaktan herhangi biri gittiğinde hem yani dedelerimizden aldığımız ya da alamadığımız o kadim Hı -hı. bilgiyle ilgili muğlaklıkta ortaya çıkıyor. Araştırma yapmamız gerekir evet. ama işte. Yani tutup bir birisi aman köylü dede konuşuyor işte ne anlar diyor. E, aslında köylü dede orada sana belki de böyle bir bin yıllık bir birikimiyle konuşuyor. birikimiyle evet. konuşuyor çünkü. Ama evet. sen hani bu çağda o köylü dedenin söylediklerini e, bir bilimsel veri ile doğruluğunu da ispat edemediğin için bir taraftan e, o kadim bilgi bazı noktalarda hurafeymiş gibi algılanıyor. İspat. Ama ispat edebilirsin çalıştık. E, ama çalıştık bazı noktalarda sonra. da hurafe. Aa evet canım işte eskiler söylüyor falan haline gelebiliyor yani. Aynen. Ki. Tabii burada kastettiğimiz o değildi. Yani bu söylenenleri e, bilimsel bir şekilde toprak kayması yılda kaç e, metre toprak denize katılıyor falan onları hep ölçebilirdi ama o zaman Hemen burada yanı başımızda hala vuku bulmakta olan Aynen. bu protesto eyleminden tekrar saygıdeğer dinleyeni haberdar ederek tek tek sloganları tekrar etsek yeter herhalde saygıdeğer evet. dinleyen. Ben ölüler altın takmaz demekle yetiniyorum. Bilmiyorum sizin ekleyeceğiniz şeyler var mı? Ee, neydi? Altın bulunur, artvin bulunmaz. Evet bir şey daha vardı Cem. Ee, altın hata üstüne de karışma. <gülüyor> Çok evet. güzel gerçekten güzel evet. olmuş. Evet istersen patlat bir müziksen varsa müziğin. Olmaz mı? Ee, müthiş bir playlistimiz var. Bu Birazdan e, ucuza denize nasıl açılırız nasıl yelken yaparızla ilgili fikirlerimizi naçizane paylaşmaya devam ediyoruz. Aynen biliyorsunuz yol bizim e, yolu seviyor olmamızdan yola çıkarak bu programı yapmaya başladık. E, sevgili Aybudak ve Bilge ile e, yine yolda olmaya kafayı takmış bir grup Allman Brothers band çalacağız. Midnight Rider bu adamlar gece gezmeyi seven canlı türlü <gülüyor> mensuplar karşınızda. Midnight Rider çok iyi parçadır. Yüksek sesi Dinlen hemen eder. <gülüyor> <gülüyor> 94.5 saatleri yaptık 14.50 peki uzun yıllar kullanılmış ama denizle <gülüyor> ilgisi kesilmiş bir teknenin tekrar tuzlu suya girme hikayesi bu hikayeyi biz okumadık bu hikayeyi Kaan bırak. Kendisi bize anlatıyor. Peki Kaan ben şöyle bir soru sormuştum. Şimdi radyolarını yeni açan, saygıdeğer dinleyen için hatırlatalım. Bir coğrafika teknesi var. Geçen hafta sen buraya ulaşamama sebebin o teknenin makine dairesinde kalmış olmandı. Ve bu tekneye... Öyle deyince sanki kilitli kalmışım. Kilitli kalmadı <gülüyor> tabii. Tamirat işleriyle uğraşıyor. Çünkü her işi elinden geldiğince kendi yapmayı seviyor biliyorsunuz. Peki Kaan'a ben bunu sormuştum. Nasıl bu tekneyle e, karşılaştın? E, her şeyin satıldığı ikinci el ürünlerin döndüğü bir site var. Oradan mı buldun sorusunu sordum. Ama sorunun cevabını birazdan vereyim dedi Kaan. Ve e, soruyu şimdi alacağız. Anladığım kadarıyla internetten çok e, yerinde gidip görme saha çalışmasıyla ilgili olan bir e, satın alma durumu var. Ya evet e, aslında şunu söyleyeyim hocam. Nasipten öte bir şey olmaz öncelikle. No, no, no. Yani. <gülüyor> Şimdi tabii ki internet sitelerine bakın. Yani sadece tekne satmaya özelleşmiş siteler de var. Aynen. Onun dışında e, memlekette çok baba e, bir internet sitesi vardı var. Orada. Yani ikinci el konusunda ismini Hı -hı. bile söylemeye gerek yok. Akla ilk gelen site. E, ama şöyle şeyler de var. Bunu da bana denizci veya erkenci dostlarım söyleyip evet, hiç aklıma gelmeli. Merak ettiğin şey. mevzu o asıl. Nedir yani? E, şimdi arkadaşlar e, şöyle aşağılarda güneylerde Alarga'da yani herhangi bir marinada değil bir tonozda ya da işte demirli bir şekilde koylarda duran hı hı. ya da marinalarda e, bekletilen tekneler var ve bu teknelerin içinde yaşayan yaşlı deniz kurtları var. Hı. Bunlar genelde e, emekli. Ee, Avrupa'daki bir takım ülkelerin falan vatandaşlığı. O da ilginç. Avrupalı olmaları da ilginç mesela. Öyle bir durum var ve e, yani şu anda bizim teknemizin bağlı bulunduğu e, yer hı hı. E, Marmaris'te Yalancı boğazdaki Marina'da. Bu çok iyi bir yerdir bu ee, arada. En, en sonunda yani. yani son yolun hı. sonunda bir yer. Yani Neredeyse bütün edindiğim arkadaşlar 60-65 yaş üstü öyle diyeyim hı hı. size. Hani neredeyse Marina'da dünyayı iki defa teknesiyle dolaşmayanların selamını almıyorlar. <gülüyor> çok <gülüyor> iyiymiş. Ve yani muhteşem sohbetler e, muhteşem bir tecrübe hı hı. yani e, çünkü Karayiplerden işte Tayland'a Avustralya'ya kadar her yerle ilgili soru sorabileceğiniz yani nasıl bana Rize yaylaları ile hı hı. ilgili soru soruyorsunuz ya, ya bu adamlara Brezilya kıyıları ile ilgili soru sorabiliyorsunuz bu adamlara Burnu ile ilgili Cebeli ile ilgili işte Yeni Zelanda ile ilgili sorular sorabiliyorsunuz hı hı. böyle insanlar var ve e, bunlar mümkün olduğunca kendi yanında kaldı olan kendi tamiratlarını yapan teknelerini çok seven yıllardır teknelerin içinde yaşayan insanlar Hı -hı. onlarla tabi bir tecrübe paylaşımı oluyor şimdi ne alaka diyeceksiniz tekne satın almakla bu ne alaka şimdi bunların pek çoğu yaşlarından mütevellit teknelerini Birilerini artık e, satıp vermek, vermek vermek ya da satmak, satmak, ya da satmak istiyorlar. Bu arada bu eski bir denizci geleneği hemen e, külliyattan bahseder isek size e, Sadun Boro gibi dev bir ismin kitaplarından öneriler sunmuştuk. E, bir isim daha e, söylemek istiyorum. Deniz Çingenesi bu kitabın adı. Yani gene şunu tekrar edeceğim. Deniz tutkusu olmayan ya da denize açılma fikri olmayan birinin bile hı hı. çok rahatlıkla seve seve okuyabileceği içinde macera ve tutku barındıran bir eser. Eralp Akkoyun'un kitabı bu. E, Eralp Akkoyun'u da e, tüm dünyayı gezdiği teknesi, yosunu gene onun o anılarını yaşatabilecek hı hı. E, ona hakkını verebilecek, değerini verebilecek bir çifte hediye ediyor. Yani böyle bir denizci geleneği var. Hı. Yani çünkü sizin tekneniz bir meta satın alınabilir alınan e, bir şey olmanın çok ötesinde <gülüyor> anlamlar taşıyor siz dünyaları gezdiğinizde <gülüyor> Tabii okyanusları yani. açtığınızda onunla ev gibi bir şey oluyor ev gibi bir şey oluyor hatta aradı dost oyunu onun bir kardeş ya da bir çocuk yani evet, çocuğu olduğunu evden de öte diyecektim e, aynen yani. olduğunu söyleyerek yani onu nasıl satabilirdim ki yani ancak hayatımı onu değerini, evet, değerini verebilebilecek birine verebilirdim diyor ve haber salıyor sağa sola bakın ben böyle birini arıyorum hani bana haber uçurun falan. Hı -hı. öyle insanlar geliyor gidiyor derken bir çifte e, layık olduğunu düşündüğü bir çifte bunu veriyor. Hı -hı. E, ve kendi yaptığı bir tekne bu Hı -hı. arada. Herhalde bak gidip Boat Show'dan almıyor kendi satın yapayım. almıyor kendisi yapıyor kendi Hı -hı. teknesini. E, Keza Sadun bu arada e, bir e, ustanın elinden çıkma hemen şurada Hı -hı. E, yanılmıyorsam e, moda kalamış arasında bir yerlerde olması gerekiyordu e, tabi eskiden atölyesinin bir ustanın yaptığı ahşap bir tekne dünyaya dünyayı yani hmm. O da kendisi yapmış sayılır. Yani usta hı hı. yaptırdı. Hazır bir tekne e, almadı o da. Böyle bir hikaye. Yani e, uzun lafıksız internetten araştırmaktansa sağa sola haber salıp hı hı. Hı hı. yerinde gidip e, görmekle yerinde belki. Yerinde gidip görmek gerekebilir. Çünkü bize de bu haber dediğim gibi bir arkadaşımın bir gönderdiği Whatsapp'tan fotoğrafa zoom yapmamızla ortaya çıktı. Hı hı. Güzel. E, ve de şunu gördük. Biz bu bahsettiğimiz yalan Bancı Boğaz’daki Marina da Marina’ya giriş yaptıktan sonra ponton diyorlar o iskelelerine hı hı. Marinaların her bir pontonu Z'ye yürüdük hı. ve inanın internette e, 10 tane satılık ilanı varsa o Marina’larda. 50 tane satılık ilanı evet. var. Hı -hı. Yani pek çok teknenin üzerinde ve sahipleri de orada gidip konuşup da o teknenin hikayelerini de birebir duyabilirsiniz. Evet. Bunlar gerçekten size bir sürü deniz macerası da anlatabilecek Hı -hı. insanlar. E, Teknelerini satıyorlar. Bu da çok baba bir tekne satın alma ve uygun fiyata çok yüksek donanımlı tekne satın alma. Ulaşım imkanı, imkanı evet, e, sunuyor. Aynen. Peki kan süper oldu bunu söylediğin. Peki tehdit iyisi diyelim o zaman. <gülüyor> aynen <gülüyor> yerinde, taşın kediğini oturttun. Aynen iyi kalırsın. Tekniğinizi, kafaya Aynen, takmayın. Aynen, tehlikeliyiz. Fazla <gülüyor> takmayın, gidin görün. Nasıl ulaşırsınız bir şekilde. Eagle, sonra buradayız. Well, the sound Take it easy Take it easy Don't let the sound 45 5. Rock Efendisiniz. Saat başı yaptık. Radyo, coğrafikada. Peki saat başı yapınca ne yapıyoruz? Bilgi Ege haberler sunuyor. Haberler deyince 15 şimdi. 15.00 gezegen ajandası Aynen. gecikti. 15.05 15 oldu <gülüyor> eyvah. Her Hep alanda olduğu gibi. geciktiriyorsunuz beni gezegen ajandasını. Haber dediysek gezegen ajandası bu gezegende neler oluyor? Gezegen dışında neler oluyor? Ülkede neler oluyor? Ülke dışında ne hikayeler dönüyor bir küçük derleme kendi el cazlara yaptı bilge geçendayız evet sendeyiz. yaptım şimdi <gülüyor> size biraz prens charles'tan bahsedeceğim ne alaka, <gülüyor> evet, şimdi ne alaka diyeceksiniz ne alaka prens charles'ın ekolojiyle bayağı bir alakası olduğunu biliyor muydunuz acaba yok bilmiyorum kendisi e, hatta şu anda e, bayağı suya sabuna dokunur hallere geldiği için e, çok politikaya karışıyor bu adam canım diye sinirleri bozar hale gelmiş. Eyvah. Çünkü politikacılar istemiyorlar yani monarşinin sembolik olarak kalmasını istiyorlar. Doğru. Amma ve lakin prens Charles'ın ya ilgi duyduğu konular da dünyanın geleceği yani adamlar işlerine bulaşıyor diye <gülüyor> Şimdi şöyle. Tabii o şirket şirket sahipleriyle beraber politika yaparsan Prince Charles'ın da buna karşı konuşma yapmasını istemezsin tabii ki. Evet yani Prince Charles demek ki bir gezegenimiz olduğunu fark edenlerden biri mi oldu? Geçli oldu. Aynen. Ve ekoloji ve mimarlık ilgi duyduğu diğer alanlardan biri de. Güzel. Dolayısıyla Esinçiçeği aslında bunu. Baya şirket sahiplerinin hoşlanmayacağı. Hiç hoşlanmayacak. Özellikle inşaat şirketlerinin. Hiç hoşlanmayacağı şeyleri değiniyor Prince'imiz. Peki neymiş mevzu? Şimdi mevzu şu. Cambridge Üniversitesi sürdürülebilir liderlik enstitüsünde bir konuşma yapmış ve burada politikacılar ve e, şey pa patronlarla iş, e, iş yeri sahipleriyle e, hani onlarla karşılıklı yapıyor onlara yapıyor bu konuşmayı <gülüyor> ve e, diyor ki eğer biz daha yani daha hızlı yapmaya çalışıyoruz her şeyi e, ama bu e, israfa sebep oluyor ve dünyanın döngüsünü aslında e, kırıyoruz biz e, dünyanın döngüsüyle aynı hızda hareket etmiyoruz lineer oluyor bizim e, hareketlerimiz aslında e, çok fazla israf ediyoruz eee eğer ki biz iklim değişikliğinin önüne geçmek istiyorsak onu sınırlandırmak istiyorsak kaynakları korumak ve ekosistemlerin işlerliğini sürdürmek istiyorsak çok temelden değişiklikler yapmamız gerekiyor hmm. ekonomik sistemde diyor ve dolayısıyla da e, buradan artık çok politikaya karışıyor bu adam canım diyerek baya bir inilmiyor e, yani yaptığı... çekiyorlar kendisine ama velakin e, çok açık e, gerçeklerden bahsediyor kendisi e, yani bu 2004 ile 2009 yılları arasında devlet bakanlarına 44 tane mektup göndermiş toplamda evet. ve hala daha işte yani bu artık pes etmiyor adam ya dolayı <gülüyor> bak prensi bizi... iplemiyor falan böyle İngiliz ee, evet, politikacılar ya, bu, şey değil mi canım monarşi değil mi bu Sembolik bizim Charles falan, falan, falan deyip ama... açmıyorlar mektubu ama ve lakin artık şey The Guardian'ın sürdürdüğü iklim politikalarına <gülüyor> dair şeyler var kampanyalar var Prens Charles da de bunların destekçi, destekçi lerinden evet. en en başta gelenlerinden bir tanesi. Ee, böyle yani, kendisi birazcık sinirlerini bozmuş şirket patronu. İyi olmuş iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamıyorum. İnşallah bir hani şey olur, ee, bir yere varır. Ama adam da hani arkadaş prens yani anlama. İngiltere prensi nasıl iplemeyebilirsin yani? Ya Diğer işte şu mesela e, 88 yaşında kraliçe, kraliçe tahtı devredecek ve prens Charles'ı devredecek büyük bir ihtimalle. Evet ondan ürküyorlar zaten. Dolayısıyla çok rahatsızlar vaziyetten. Evet. evet. Ama ve lakin iyi yapmış prens ya. Sağ olsun, var olsun. Güzel, yani, evet. İlginç, evet. güzel bir haber. Bu arada Guardian e, okunmaya değer bir Kesinlikle. gazetemiz. E, yani çevre ve ekoloji konularında çok, çok e, geniş bir arşivi var. Evet ve çok alternatif seslerinde e, yer bulabildiği bir gazete. Evet. Ben hem Twitter'dan hem de e, sosyal medyadan yani şey hard copy olarak alamıyorsun. Bir sürü yerde yok çünkü yani en azından benim bulunduğum yerde ama online olarak çok güzel makalelere ulaşabiliyorsun. Youtube, YouTube kanalı falan da güzel bu arada. Bursa'nda 50 liradır o gazete. Aynen öyle. 2 gün öncenin gazetesidir. De 50, 50 lira. Bugün The olsa 80 yani. lira. <gülüyor> <Fena>. <gülüyor> Onun harcını şimdi Prens Charles'dan sizi Almanya'ya götüreyim. Götür bakalım. 2025 yılında Almanya'nın toplam elektrik üretim kapasitesinin %60'ı yenilenebilir enerjiden karşılanacakmış. Kaç yılında? 2025. 10 Güzel, 10 yıl yani. 2014 sonu itibariyle de bu oran zaten %45. Hı, neredeyse yarısı yani. <gülüyor> Aynen. %60'a çıkarıyorlar. Ee, bu ıı, yenilenebilir enerji olarak da jiuotermal enerji ve deniz üstü rüzgar enerjisini kullanıyorlar. 2022 yılına kadar tüm nük nükleer santralleri kapatıyorlar. O teknolojiyi bize kagalıyorlar diyorsun. Ee, onu yapıyorlar bilmiyorum ama enteresandır ki 3 gigawattlık kömüre dayalı termik santral de açıyorlar. Aynı zamanda hmm. nükleeri kapatıyorlar ama termik santral açıyorlar. Yani gerçi hani %60'ı 148 gigawatt ediyor. 3 gigawattlık da bir termik santral açma gereği duymuşlar her nedense bilmiyorum. Ee, bu da Global Data isimli bir pazar araştırma kuruluşunun verileri bulunmaktadır. Almanya ile ilgili bir haber okumuştuk hatırlar mısınız ben sayıları hatırlamıyorum ama oran aşağı yukarı aklımda ee, geçen, geçen yıl e, bu bahsettiğin toplam elektrik tüketiminin çok büyük bir oranını güneşten elde ettiler evet. şöyle bir karşılaştırma vardı yılda Almanya Kaç gün güneş alıyor. Türkiye kaç gün güneş alıyor. alıyor. <gülüyor> Ve Türkiye toplam elektrik tüketiminin yüzde kaçını güneşten yani elde sen... ediyor? Çok komik oranlar saygıda yani. yani eğer Almanya o kadarcık yıllık güneşlenme günü ile e, o kadar yüksek miktarda enerji elde edebiliyorsa yani Türkiye vah vah vah e, diyoruz. Almanya şu anda e, bireysel olarak kişilerin elektrik üretmesini de teşvik ediyor. Devletin böyle politikaları var. Yani enerji politikaları konusunda Hı -hı. çok başarılılar gerçekten. Ya saygıderdim yani burada karşınızda radyo geografika var. Geografika vanı yola çıkardığımızdan bu yana 12 ay geçti. 12 aydır geografika vanı fişe takmadık. 12 aydır tamamen güneş enerjisiyle kendi kendine, kendi kendine, kendi kendine takılıyor. Çocuk. Tek kusuru mazotlu bir motoru var. Ona da bir şey yapamadık. Yani mecbur bir yerden bir yere gitmek için mazotlu bir motor kullanıyor. Turbo dizel mi? Normal dizel mi? Burada? Çağdaş dizellerden. Turbo, turbo dizel. Eğer turbo olmasaydı bir yöntemi vardı biliyorsun. Ya var. Onu da konuk listemizde var biliyorsunuz. Öyle şekilde, mi? Var bu şey, mevzulu ilgilenenler. Türkiye'yi gezen, çok eski model bir Volkswagen karavanla Türkiye'yi gezen Turbosuz. bir ekip var. Enjektör atık yağı. Evet. Atık yemek yağları kullanıyor. Bildiğin kullanarak. patates yağı. Yani. Aynen. Aynen. Patatesi kızarttığınız yağı koyuyorsunuz. Aynen. Araba gidiyor. Aa, Aynen gidiyor. Böyle bir ya. şey var gerçekten. Bu İngiliz e, Top Gear programında da eski bir 70'lerden kalma bir Mercedes'i alıp e, bütün İngiltere sahilinde dolaşıyorlar bu Mercedes'te böyle. iğrenç kokular çıkıyor araçta <gülüyor> Yani tabii. <gülüyor> patates ha, kokarak gidiyorsun bayan. Yani bayarın. hamsi tava yaptıysanız Patates kokuyor. kokusu çıkıyor. Patates evet. yaptıysam patates. <gülüyor> mısır yaptıysam mısır. E, i̇yi. Güzel değil mi? Neyse hocam lafınızı balla kestik, hamsiyle kestik. Aynen. <gülüyor> Buyurun, e, i̇yi canım edeyim. ne olacak? Ee, Hindistan'da ve Çin'de olanlardan biraz bahsedeyim o zaman. Biraz dünya turu yaptırıyorum size. Hani bakalım. Ee, hava kirliliğinden inanılmaz derecede zarar görüyor Hindistan ve Çin. Ve OECD ülkeleriyle yapılan bir karşılaştırma var bununla ilgili. Bu da The Lancet e, isimli bir medikal e, derginin verileri bunlar. E, toplam 3,5 trilyon dolar. Bu OECD ülkeleri toplam 34 tane ülke. Artı Hindistan ve Çin. Bu bütün ülkelerin e, hava kirliliğinin sebebiyle yaptıkları sağlık harcamaları 3,5 trilyon dolar. Neler diyorsun? Ama ve lakin Hindistan ve Çin'in <gülüyor> <gülüyor> Hindistan ve Çin'in ki 1,89 trilyon dolar. Yani 3'te ikisi neredeyse. Çok büyük bir oranını Hindistan ve Çin maalesef oluşturuyor. Bu da endüstrileşmeye e, sebep olmuş olan Avrupa ülkelerinin aslında birazcık e, attığı bir kazık yani Çin'in hava kirliliğiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Burada Kaan'cığım sen var mıydın? Ben bir haber okumuştum. E, Bilgege'nin olmadığı o, bir artık. O inanılmaz bir şeydi. Evet, hangi bir ekrandan bahsediyorsun? Evet, hangi şehri olduğunu tam hatırlayamayacağım. Hong Kong olabilir. Ee, ya yani yanlış bilgi vermek hiç, istemiyorum. Hiç hatırlamıyorum şehri ama, ama me mevzu Ama çok Çok çarpıcıydı. Çok kalabalık bir şehir içinde e, ve gökyüzünü göremiyorlar Bilgege artık e, hava kirliliğinden evet. dolayı. Çünkü çok çarpık bir e, gün ışığında evet, göremiyorlar. Gün ışığında göremiyorlar gökyüzünü. E, ve güneş doğuşunu şeyini falan kaçırıyor millet artık hiçbir şekilde hani güneş ne zaman doğdu, ne zaman batacak? bilmiyorum. E, Belediye de şöyle bir şey yapıyor. Şehrin en büyük merkezini düşün, bir kocaman e, nasıl diyelim? E, meydan düşün. Taksim meydanı hı. gibi bir yer. Kocaman bir yer. Oraya, beton mu? E, evet aynen o da aynı, gerçekten beton böyle. Aynı çirkinlikte İna, <gülüyor> inanılmaz büyüklükte bir LED ekran e, yerleştiriyorlar e, meydanın ortasına ve güneş doğarken sanal güneş doğuşunu oradan tamam, yayınlıyorlar. Anlamadım. Güneş batarken de sanal güneş batışını oradan yayınlıyorlar. Çok korkunç değil mi? Evet yani. insanlar hani artık orada da ekrana bakıp e, şey yapıyorlar. Ya ve Güneş, hani, güneş Kültürleri kökenine baktığımız zaman aslında hani hem Çin'in hem Hindistan'ın hani toprağı ve doğayı havayı her şekilde kutsal gören inançları varken Aynen. şu an e, endüstrileşme sebebiyle bu hale gelmiş olmaları çok işleyeceğiz hepimizin bütün dünya vatandaşlarının yani Aynen. aslında başka haberler var mı? Başka bir haberim de e, artık gıdalarla ilgili hmm. e, bu T 1869'da Sense isimli bir e, gıda marketi kuruluyor e, hı hı. İngiltere'de ve bunların daha en baştan kurulurken politikaları e, artık rezervine ve çöpe hayır. Hı, güzel. Ve 1869 zaman size. Vay vay vay. <gülüyor> ötesinde hareketler e, yapmışlar. Ve e, şu anda e, artıklarını e, hayvan yeme olarak kullanmak ve bağışlamak gibi yöntemler kullandıkları için yılda 140 bin, 140 bin pound tasarruf ediyorlar. 14 bin mi? 140 milyon mu? Ay, çok çok özür dilerim ya. Yanlış bir rakam söylüyorum. Yani Oldukça yüksek, yüksek bir yok. miktar diyeceksiniz. <gülüyor> bir, bir gazetecilik triki verelim. Çok yüksek miktarlarda evet, kar evet. etmeyi başarıyorlar. Bin zimlesine. yazmışım buraya. Acaba 100.000 mi? <gülüyor> ee, Tabii ben bak sana ipucu veriyorum. Yüksek miktarlarda kar etmeyi başarıyorlar. Yani o üstü kapalı. Ee? Tamam. Ee, bu şekilde mesela hani bu 1869'da kurulmuş bir şirketten bahsediyorum. Fransa böyle bir şey daha yeni yasalaştırdı mesela. Tamam, o da aynı de. şekilde yani o yeni yasalaştırdı. Bizim daha 40 Fırın ekmeğimiz Türkçe var bile yok henüz. Ee, hani Fransız birkaç mesela... yemek şirketi bunu yapıyor yalnız. Kadıköy'de Doğrudur. falan yapan yerler var. Ben hep rastlıyorum, görüyorum. Yani birkaç şirket yapıyor olabilir. Restoranlar şey. yapıyor Ama daha çok. Hani mecliste böyle bir şeyin konuşulmasına daha kaç yıllar Daha şey var, bayağı var evet öyle. Peki evet, Bilge'ye geçelim. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel, ilginç haberler. Ne diyorsun Kaan? Yüksek miktarlarda. Başarılarınızın devamını dilerim. Evet Bilge'ye geçelim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Bir Skinner de Skinner diye yapacağız. Şimdi I Never Dream diyecek. Ondan sonra buradayız. Bir yere ayrılmayın. Daha bir 45 dakika sizleyiz. programı bıraktık gittik öyle bir şey yok tabii ki de. Düşünüyorduk. Düşünüyorduk, Düşünüyorduk. evet derin derin dalmışız böyle şarkı <gülüyor> dinlemeye falan bir baktık. Yapayım. Aynen anons sırası gelmiş kimse konuşmuyor herkes müzik dinliyor burada gayet keyifler yerine arka arkaya I never dreamed Lennon Skinner'dı yaptık sonra Free'den 1973 senesine götürdük sizi. All right now dedik şimdi ise tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Deniz e ve ee, hani hesaplı yoldan bütçeyi çok da fazla sarsmadan teknik sahibi olup e, onlar yol yapma üzerine Kaan'la sohbet ediyoruz. Sizde bu sohbete iyi müziklerimiz yani bizce çok sevdiğimiz şarkılar e, çalarak sizi bu sohbete bizle beraber ortak oluyorsunuz. At Radio Geografika ve at Rock FM Turkey'den de bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Bu arada saat 14'ten beri telefonum inatla çalıyor ama biz telefonda pek konuşmuyoruz. Geografika'da da artı 5x5'de de biliyorsunuz. O yüzden Facebook'ta yani arayan da, kişi tweet atsa evet, arayan kişi tweet atarsa daha bir keyfimiz yerinde oluyor. Çünkü hani canlı yayına biz bağlanmadığımız sürece çok da fazla tercih etmiyoruz e, telefon konuşmasını. Zaten normalde de, normal hayatta da çok fazla telefonda konuşmayı hiçbirimiz sevmiyoruz. Facebook'tan da Cem Sarıoğlu olarak ulaşıp da bana yazarsınız. Buradan kaygılarınızı, sorularınızı, acımasız eleştirilerinizi buradan dile getirmekten bir beis görmüyorum. Peki Kaan'cığım, e, radyolarını yeni açanlara çok kısa topik e, topik söyleyeceğim hemen nelerden bahsettiğimizi. Tekne sahibi olmanın e, alan araştırması yaparak daha verimli olabileceğini, daha fazla seçenekte tekneye ulaşabileceğinize ve fiyat konusunda da daha bütçemize uygun, fiyat bölü performans olarak daha uygun tekneleri marinalarda rastlayabileceğimizden bahsettik. Doğru mu? Ya tabii bunun içinde özellikle dediğim gibi bazı tecrübeli arkadaşlar bize bir birkaç marina şeyi verdiler. Finike ve Marmaris'te özellikle bakmamızı istediler. Genellikle Hı -hı. bu tip şeyler de bizim deniz kurdu olarak Hı -hı. neteleyebileceğimiz oldukça yaş dünyayı birkaç defa teknesiyle turlamış ee, insanlar e, teknelerini devretmek, devretmek istiyorlar, istiyorlar evet. satış tamam. demeye dilim varmıyor Aynen. yani layık olan kişilere devretmek istiyorlar onları bulabileceklerinden bahsetmiştik hı hı. ya bu arada istersen hem de, e, teknesini yeni açan diyecektim <gülüyor> hem radyosunu yeni açan saygıda dinleyenler için olsun hem zaten bizi dinlemiş kişiler için olsun bence bu meselenin başladığı yer aslında tutku yani hı hı. Evet. bir şekilde hissediyorsun e, böyle bir şey yaşayabilir hissediyorsun yani yelkenle böyle bir noktaya gidebileceğini hissediyorsun ve neler yapabileceğine e, çözüm bulmaya çalışıyorsun yani benim gibi Dedesinden ve babasından fırtınalı deniz hikayeleri dinleyerek büyümemiş birisi hı hı. için. Hani tamam mesela bizim anne tarafı Bozca Adalı ama biz hiçbir zaman müthiş deniz hikayeleriyle büyümedik. Doğru. Yani dedem bana balık ağını nasıl çekeceğimi, balık ağ... yelkeni nasıl tamir edeceğimi anlatmadı. Kara, kara insanıydı. Toprak insanıydı hı hı. bunlar. Sen bir tek annem bulaşmış suya <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Evet değil mi? Bozca Adada. Ee, yani demem o ki yani bizim gibi kara insanları hı hı. için yapılabilecek şey öncelikle aslında mümkün olduğunca deniz insanlarıyla irtibata geçip bir taraftan da okumak. Hmm. Yani ben gerçekten hiç tanıma şansım olmadı ama kendisinin ismini birkaç defa andık gene programımızda. Yani Saadun Bora'ya bu konuda o kadar çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum ki hmm. sadece yazdığı için. Allah ondan razı olsun. Allah evet. rahmet eylesin. Çok müthiş de eserler işte, ortaya çıkan. Şöyle, eserler. Öyle değil yani. Ve dili o kadar eğlencelidir ki böyle muziptir. Böyle eskilere özgü şakalar falan yapar. Güzel. O nedenle istersen bir şu okuma listesinin üzerinde geçelim. Bilmiyorum. Gerçekten evet. karşımızda dedemiz varmışçasına evet, değil yani mi? yani ben e, onun vefat ettiği haberini duyduğumda gerçekten dedemi kaybetmişim gibi hissettim zaten. E, yani onunla ilgili diyecek bir şey bulamıyorum. Şu anda yapabileceğimiz tek şey kitaplarını okumak ve de Koç Müzesi'nde sergilenen e, teknesini e, gidip e, görebilirsiniz. Görmek, evet. Kısmet adlı e, yelkenlisini hmm. gidip evet. görebilirsiniz. Ve en sevdiği çiçek de zakkummuş bu arada. Zakkumları yaşatarak da kendisini <gülüyor> anabilirsiniz herhalde. Şimdi <gülüyor> Evet, evet. Ee, bakın şu anda Bilge bana getirdi hatta. Hı hı. Bugün e, kitaplıktan şey yapıp. E, şöyle bir şeyle de başlayabilirsiniz. Kitabı Bahriye diye bir şey duydunuz mu hiç? Denizli kitabı. Güzel. Ee, hani Sadımbarı ya da Çağdaş Pirii Reis dedik. Pirii Reis'in kendi eseri bu kitaplığınızın bir köşesinde bulunabilir. Ama hı hı. Bir Hayalin Peşinde ve Pupa Yelken adlı eserler. Gerçekten benim bir solukta okuduğum e, macera, doğa e, ve seyahatle ilgilenen herkesin de... Aynı şekilde yaklaşacağını düşündüğüm eserler bunlar Sadun Boron eserleri. Ee, bir de Osman Atasoy ee, ismini belki duymuşsunuzdur çünkü hı hı. bizim e, biz, e, bizim küçüklüğümüzde diyeceğim hatırlarsan televizyonda Osman Atasoy'un e, belgeseli dönerdi. Doğru söylüyorsun hatırladım şimdi şey söylemicek e, Onların teknesinde de uzaklar evet. uzakların hikayelerini bize e, televizyon aracılığıyla aktarırlardı. Hı hı. E, onların aile boyu hikayesini içeren. kendi teknelerinin ismidir uzakların yolu gelsin içeren bu televizyon deyince aklıma geldi televizyonu denize atmak isteyen çocuğun hikayesi hangi kitaptaydı hatırlıyor musun? Ah, hat, yani çocuk teknede, mi, bir şeydi. teknede doğuyor galiba çocuk öyle bir hikaye vardı yani ha bir dakika sen tamam kitaptan bağımsız ama bu kitaptaki çocuğun şeyi bu hikayesi bir alıntı ee, okumuştun sen evet, bana. evet evet çünkü Atasoylar yola çıkıyorlar ve bebekleri de yol yoldayken. yoldayken yani dünya seyahatindeyken evet. dünyaya geliyor. Ee, çok uzun süre e, karayı görmüyor. Kara yaşamını e, tecrübe etmeyen e, çocuk televizyonu ilk gördüğünde bu, ne kadar korkunç bir şey. beni tekne, Bizi teknemize geri götürün. Ben ha, bu televizyonu yazdı. camdan dışarı atmak <gülüyor> istiyorum. <diyor. gülüyor> çok iyi. Ya. E, bu arada Osman Atasoy'un ki sadece dünya e, seyahatine merak duyacak farklı kültürleri e, e, merak eden kişiler için değil. Çok net teknik öneriler içeren hmm. gibi bir kitap bir taraftan bu arada şöyle de bir şansınız olur Sadun Boro yani benim verdiğim sırayla okur iseniz 1960'larda turizme hiç açılmamış o okyanuslardaki minik adalardaki insanların hmm. ilk defa yabancı birini gördüğü çünkü Sadun Boro gittiği zaman yamyamlığın falan devam ettiği dönemlerde oh. çıkıyor bazı yerlerde yani gerçekten yamyam kabilelerinin şefleriyle falan röportajları vardır kitaplarında ve Pupayaki içerisinde sadece yamyamlarla değil, fok balıklarıyla yaptığı röportajlar ya, var. Dünya tatlısı bir insan olduğu için ve çok ince bir espri anlayışı olduğu için karaya çıkar ve e, anne foklarla röportajlar. <gülüyor> <Çok gülüyor> Bunu da cd'sini bulabilirsiniz hı. kitabının içinde. E, ve bir kitabın daha ismini geçirdim. Hı hı. Bizim e, Türk denizcilerden. Eralp Akkoğlu'nun Deniz Çingenesi muhteşem bir kitaptır. Hı. Süper. Çünkü tekne kendisi inşa etmek isteyen insanlara ki bunun üzerinde de belki başka bir program e, konuklarımızla bir Aynen. program yapabiliriz nasıl tekne inşa edersiniz ki de başlı başına bir hikaye çünkü Doğru. Erhard Parkunu New York'tan denize indiriyor teknesini Hı -hı. kendisi de zaten e, ABD'de bir öğretim üyesi e, 8 yılda geziyor dünyayı çünkü arada bazı yerlerde teknesini bağlıyor arkadaşlarına emanet ediyor geri geliyor Hı -hı. okulda derslerini veriyor e, sömestr tatillerine seyahatine devam ediyor hmm, böyle, bir tarz, onun ikisi. böyle bir tarz böyle bir yaklaşım da var e, Deniz Çingenesi o da şiddetle önerdiğim şeylerden Harika. biri bu arada son iki eser Aynen. dünyadan e, bunu söylemesek ayıp olurdu bilen dinleyiciler her şeyden bahsetti radyo geografika bundan bahsetmedi derlerdi <gülüyor> Joshua Slocum adlı zatı muhterem dünyayı kendi yelkenli teknesi ile motorsuz Yelken marifetiyle dolaşan ilk şahıs olarak hmm. e, kayıtlara geçmiştir. E, onun e, tek başına e, ya e, tek başına ilk defa hmm. e, adlı Türkçe'ye de çevrilmiş olan eseri. inanılmaz macera doludur. O da Sadun Bora'dan bir önceki kuşak. Oh. Yani 1800'lerin sonlarını Sonu, ifade evet. ediyor. O, o dönem çok çok daha vahşi bir dünyayla karşı karşıyayız. E, Onun hikayelerini bu üç kuşağı yani e, bu üç kuşağın hikayesini okursanız zaten o dünyanın o 50 yıl içerisindeki evrim tu tu evet. turizmin işin içine girdiğinde neler olduğunu da görebilirsiniz. Sadece güzel, çok güzel bir, bir okuma. Çok güzel bir, okuma bir şey de hocam oldu. tabii ki bunu da asla... E, Gözard edemeyiz. Bernard e, Motesiyo, e, Joshua adlı teknesiyle e, yaptı seyahat. Zaten e, Franskofon arkadaşlardan özür dilerim. E, şey kötü şey yapıyorsam, e, bunu bu ismini, e, onun e, kitabını da mutlaka okuyor olmalısınız. Buyurun hemen bir müzik arası verdim. Galiba çok konuştum. Hayır Yok yok. Rica İyi ki verdin. Kançım. Peki. Lezepten Black Dog yapıyor. Hemen geri dönüyoruz Fazla uzatmayacağız and we find Yaptık 15.46 hatta son 15 dakikaya girdik ama bu son 15 dakikayı sizlere çok iyi üç parçayla veda etmek için kullanacağız hatta bizden de bir son 2-3 dakika yiyeceğiz öyle gözüküyor çünkü önümdeki zaman çizelgesine göre saat 16.02'de kapanacak program hemen şartlara başlarsak o zaman önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum iyi hafta sonları diliyorum bugün ne yapılır ne edilir diye hani Özellikle Kadıköy tarafında oturan varsa Caz Festivali'nin ücretsiz bir ayağı Fenerbahçe Parkı'nda gerçekleşecek. Oradayız. Aynen. Bir gidip oraya görmekte fayda var. İyi orkestralar çıkacak. Akşamda çok müthiş güzel bir film yayınlanacak. Saat 21 civarında film yayınlanacak. O filmle ilgili daha önce Artı 5-5 programında Aydilge ile konuşmuştuk. Ten... 20 Feet From Stardom filmin ismi. Ee, hemen konusunda çok kısa hatırlatayım bir cümlede. Back vokalistlerin e, yıldızların arkasındaki back vokalistlerin yani geri vokal yapan sanatçıların, e, Amerika'daki özellikle sanatçıların hayatlarını anlatan çok güzel, ilginç Sanki bir film. dramlarını anlatacak vermiş gibi. Biraz öyle birden. aslında. Hiç Çünkü 20 Feet From Stardom dediğin hani yıldızdan 5 metre uzakta kalıyorlar. Evet. Hiçbir zaman bir yıldız e, olabiliyorlar mı acaba? Olamıyorlar mı? Film zaten bunu irdeliyor. Hani... Hadi. Açık Hava Sineması'nda Fenerbahçe Parkı'nda bu akşam çok güzel bir film. Hani sinematografik olarak da müthiş güzel bir iş. Çekimler, e, sound olarak da, müzik olarak da çok güzel şeyler. Michael Jackson'ın, David Bowie'nin bütün back vokalistleri... Hmm. ...bu eski bizim sevdiğimiz e, fan gruplarını falan hep orada dinleriz ya... ...çekin falan. Onun hep back vokalistleriyle ilgili çok güzel röportajlar... ...o yıllarda yapılmış e, arşiv görüntüleri eşliğinde... ...çok tam bir e, sinema, sinemaya yakışır bir belgesel film tavsiye ediyoruz... Kendinize çok iyi bakıyorsunuz haftaya tekrar görüşmek üzere Kaan'cığım sendeyiz. Ee, efendim biz biliyorsunuz alıntı yaparak program kapatmayı çok seviyoruz. Bayılıyoruz Be bu işe. <gülüyor> kapatmaları çok seviyoruz. Ee, efendim bugün denizden bahsettik, yerkenden bahsettik ve size kitap önerileri e, sunarken... ...Atasoy çifti e, Osman ve Zuhal e, Atasoy'un e, denizde doğmuş, denizde büyümüş... ...ve sonra karaya geldiğinde çok şaşırmış, ufak e, kızlarından bir şeyler... E, söyledik. Çok çarpıcı bir takım lafları var. Biz Haftaya kadar size minik bir ödev veriyoruz. Bunu Bilgo verecek size. Bunu da Deniz Ata soyun karaya ayak bastıktan sonra bir apartmana kapandıktan sonra söylediği sözlerden alıntı yaparak söylüyoruz. Çok radyo coğrafika bir şey bu. efendim Söz Bilgo'da benden bu kadar. Televizyonu gördükten sonra minik Deniz diyor ki televizyonu denize atalım yerine balık ve çikolata alalım. Evet efendim gelecek haftaya kadar televizyonlarınızı çöpe atın. Onun yerine balık, balık ve, ve, çikolata ve çikolata alın. Olun. Süper. Hoşça kalıyorsunuz, dikkat ediyorsunuz.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 Kaçış notanızın playlisti olacak Doğa, macera, dünya seyahatleri Motosiklet, surf, kaya tırmanışı Snowboard, longboard, yamaç barışı, dağcılık Sea kayak, bez jump, triathlon, kaykay, downhill Mountain bike, Of. Oh! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve Daha neler neler Radyo coğrafika dinle, şehirde kalma Dikkat Annemizi beraber dinlebiliriz